Değerli kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve Barakatuh. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Cenabı Allah amellerinizi kabul eylesin, niyetlerinizi salih eylesin. Cenabı Allah cümlenize sağlıklı, huzurlu, iman ve selamet dolu bir ömür nasip eylesin. Eee İmtihanlarım olduğu için e, birkaç dersimize gelemedim. E, bu hafta da aslında gelmem mümkün değil. Di. E, ama çok kısa bir ders yapmak için e, mikrofonu aldım. İnşallah kısa bir ders yapmak niyetindeyiz. Ardından e, müsaadenizi isteyeceğim. E, Musa kardeşimizin de anlatmış olduğu üzere... E, diğer odada kalabalığı görünce ben şaşırdım. 92 kişi vardı. Gerçekten dedim ne oluyor acaba? Çok enterasan geldi bana. İnşallah bu odalar da bu şekilde canlanır. Azeri kardeşlerimizin tabii oradaki tercüme eden kardeşimizin şivesinden de anlamış idim Azeri Azerilerin odada olduğunu gerçekten inşallah e, onların çok büyük ilgisi var demek ki bu tür e, gayretlere inşallah e, burada da adedimiz çoğalacaktır temennisinde, duasında hepimiz e, bunun bilincindeyiz inşallah e, öncelikle Bakara suresinden e, ayet-i kerimeler aktarmaya çalışıyorduk bugün de e, Bakara suresinin Altıncı, yedinci, sekizinci ayetlerine başlayalım inşallah. Çok kısa bir sohbet yapacağız. Ardından soru cevaba geçeceğiz ve inşallah çok kısa bir zaman içerisinde dersimize son vereceğiz. Çünkü harıl harıl ders çalışıyorum. imtihan haftası olduğu için özellikle sizlerin de bu konuda anlayışlı olacağınızı umuyorum. Allah cümlemizden razı olsun. <gülüyor> Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Bakara Suresinin altıncı ayet kelimesinde şöyle buyuruyor: İnne ladinakafaru sabaun alehim aanzarthum, am lem tanzhum la yu'minun. Khatm Allahu ala qulubhim, wa ala semghim, wa ala abzarhim gsha'atun, wa lehum adabun Evet, bu iki ayeti önce mealine verelim, ardından da biraz anlamaya çalışalım hep beraber. O kafirler var ya, onları uyarsan da, uyarmasan da, onlar için eşittir. Onlar iman etmezler. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Allah, onların kulaklarını mühürlemiştir. Allah, onların gözlerini mühürlemiştir. Onların gözleri üzerinde bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. Allah muhafaza. Evet, Yüce Rabbimiz bizi yaratan, yaşatan bize her türlü nimeti ihsan eden bizi terbiye eden koruyan kollayan bir lahza dahi bizden dikkatini ayırmayan bir lahza dahi bizden nimetini esirgemeyen bir lahza dahi bizi unutmayan yarattığını seven, sevmek isteyen, yarattıkları tarafından bilinmek iste isteyen, yarattıkları tarafından fark edilmek ve sevilmek isteyen, ihsan edip teşekkür bekleyen ve daima ihsan etmeyi kendine büyük bir vasıf gören aff edici olan aff eden affetmeyi seven cömert olan bağışlayan bağışlamayı seven yüce Rabbimiz diyor ki o kafirler var ya innellezine keferu o inkarcılar var ya inkar edenler hakikati örtenler kefara Aynı zamanda hakikati örtmektir. Maddi anlamda buğdayı atarsanız tohumunu toprağa, onu örterseniz siz de buğdayı örtmüş olursunuz. Yani o manada düşünürsek kafir olur çiftçi. Ama çiftçinin kafir olması buğdayı veya diğer tohumları örtmesiyle ilgilidir. Örten manası taşır kafir olmak. İşte açık bir şekilde belli olan, parlayan, örtülmesi, kendisinden gafil, gafil kalması mümkün olmayan yüce Allah'ın varlığını, azametini, büyüklüğünü örten. O insanlar kafir insanlardır. Hakikati gizleyenler, kalplerinde, vicdanlarında, kalplerinin derinliklerinde kendini haykırarak vücut bulan tevhid inancını iblisten aldıkları gurur, kibir, inat vasf vasfıyla örten insanlar. işte onlar örtücülerdir. Perde çekenlerdir. Saklayanlardır, gizleyenlerdir. Bütün bu manaları kapsayan kafirlerdir. İşte onlar kafirlerdir. Onlar örtülmesi mümkün olmayan, kendisi konusunda gaflete dalınması mümkün olmayan, her an, her lahza, her mekan, her zaman, her yerde, her şekilde, her durumda ben birim diyen, yüceyim diyen, yüceler yücesi Cenabı Allah'ın varlığını fark etmeyen o insanlar ve bu varlığın azametini iblisten aldıkları gurur, kibir hastalığıyla, iblisten aldıkları inat hastalığıyla örtmeye çalışanlar işte onlar örtücülerdir. Onlar kafirdirler, Vicdanlarını örtenlerdir. Tevhid inancını haykıran kalplerindeki vicdanı örtenlerdir. Tevhid inancını haykıran beyinlerindeki ana yazılımın sahibini örtenlerdir. İşte onlar bütün nimetleri üzerlerinde Görmedene rağmen Allah'ın vermiş olduğu nimetleri afiyetle yiyip içmelerine rağmen Allah'ın arzında onun nimetleriyle mutluluğun izini sürmelerine rağmen selamet içerisinde, güven ortamı içerisinde yaşam imkanı bulmalarına rağmen onlar bütün bunlara rağmen örtücülerdir, kafirlerdir. Kafirlerin durumu ne hazindir. İnanmak onların aslında gurur ve kibirlerinden, inatlarından dolayı elde edemedikleri bir nimettir. Sewaun aleyhim. Onların onlara eşittir. Ne eşittir onlara? Ya Muhammed e enzertehum sen onları uyarsan da, Allah yoluna çağırsan da, çağırmasan da, onlara bu etki etmez. Çünkü onlar gurur ve kibir hastalığını bırakmadılar. Çünkü onlar inat hastalığını bırakmadılar. Çünkü onlar doğru nerede diye arama gayretine, niyetine daha girmediler. O yüzden ya Muhammed, sen onları en belir, en beyan edici, açıklayıcı ayetlerle uyarsan da, en etkili delilleri, hüccetleri kaim eylesen de, onlar sana inanmazlar. Onlar böyle bir büyüklenme, inat, gurur, kibir hastalığı içerisindeyken senin uyarıların onlara etki etmez ya Muhammed. اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Uyarsan da, uyarmasan da, onlar için eşittir. Asla iman etmezler. Ve etmiyorlar da. O yüzden bir insanın iman edebilmesi için, öncelikle hakikati arama niyeti olması lazım. Doğruyu gördüğü yerde, doğruya tabi olma niyeti içerisinde olması lazım. Hakikati arayan her türlü kafir, dünyanın ne tarafları, neresinde olursa olsunlar, Allah onlara hidayet yolunu gösterecektir. Yüce Rabbimiz, اَلَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Bize ulaşmak isteyenlere, biz yollarımızı göstereceğiz. Onları bize getiren yollara e, efendim, getireceğiz. O yolları onlara tanıtacağız, diyor. Demek ki önce kafirlikten çıkmak için bir niyet etmek lazım. Hakikati arama niyeti içerisinde olmak lazım. Aklı selim olmak lazım. O yüzden kafirler... Gerçekten akli selim değildirler. Kafirler gözleri kör, vicdanları körelmiş insanlardır ki yüce yaratan da bunları söylüyor bu ilerleyen ayette. "Khatm Allahu ala qulubihim". Allah onların kalplerine ne yapmış? Mühür vurmuştur. "Khatm Allahu ala qulubihim". Neden? Mühür vurdu Allah onların kalplerine? Çünkü onlar kalplerinin hidayete ermesini istemiyorlar. Onlar hidayet yolunu tutmak istemiyorlar. Onlar gerçeklerle tanışmak istemiyorlar. Onlar doğru inançla buluşmak istemiyorlar. Onlar kendilerini yaratan, yaşatan, rızıklandıran yüce Rableriyle tanışmak, buluşmak istemiyorlar. O yüzden... Allah -u Teala onların bu inatlarından dolayı, bu aşırı yüz çevirmelerinden dolayı Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Çünkü onların hidayete ermeyecekleri yüce Allah'ın ezeli ilmiyle açık olmuştur, beyan olmuştur. Allah bunu bilmektedir. Dolayısıyla onların bu inatlarından dolayı kalpleri mühürlenmiştir. Ve ala sem'ihim Kulakları da mühürlenmiştir. ala اَبْصَارِهِمْ اِشَابَتٌ Onların gözlerinde bir perde vardır ki o perdeden dolayı gerçekleri asla görmezler. Kalpleri körenmiştir, mühürlenmiştir. Ne kadar onları vicdana, aklı selime, düşünmeye davet ederseniz edin asla fayda göremezsiniz. Kulakları mühürlenmiştir. Ne kadar onları Allah'ın ayetleri, ayetlerine çağırsanız, ayetleri okusanız, hakikatleri anlatan sözler söyleseniz, uyarsanız, onların hiçbir zaman etkilenmediğini göreceksiniz. Çünkü kalpler mühürlenmiş, çünkü kalbe giden kulak yolu mühürlenmiştir. Artık onlar sağırdırlar, kulakları vardır ama duymazlar kalpleri vardır ama vicdanları kurmuştur. ala اَبْصَارِهِمْ غِشَابَ Onların gözlerinde öyle bir perde vardır ki asla gerçekleri göremezler. Allah'ın yaratmış olduğu şu kainatta her şey Allah bir derken onlar Allah'ın birliğini anlayamazlar. Bir gül, bir çiçek dahi Allah'ın birliğine delil olmak için Yeter iken onlar Bundan yeterli derecede ibret almazlar Ve o çiçeğin o güzelliğini Asla düşünmezler Çünkü Kalpleri mühürlenmiştir Çünkü kalplerine giden Kulakları Mühürlenmiştir Yine kalplerine ulaşan Gözleri perdelenmiştir Ve lehum adabun azim İşte İşte onlar bu halde ölecek, ölüp gideceklerdir. Ve onlara çok büyük bir azap vardır. Ahirette onlara çok büyük bir azap vardır. Dünyada da bu azaplar, azapların bir kısmı onları bir azap olarak onları e, tanıyacak ve onlara bu azabı tattıracaktır. Bu dünyada insanların yapmış oldukları amellerden dolayı cezalandıklarını da biz, dünyevi gözlerimizle görmekteyiz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ Ahirette görecek oldukları büyük azabın bir parçasını biz dünyada onlara tattıracağız diyor. Demek ki İsyankarların, kafirlerin, müşriklerin, münafıkların, zalimlerin yapacakları bu günahlardan, isyanlardan, zulümlerden dolayı hem dünyada hem de ahirette ceza görecekleri aşikardır. Bu ayetler bizlere bunları hatırlatmaktadır. Değerli kardeşlerim, inşallah bu kadar bir ayetle getirelim. Bundan sonra biraz daha uzun sohbetler yapacağız hep beraber. Zaten odamızda da fazla arkadaşımız yok bugün. allah Teala cümlemize bu ayetlerin manasını kavrayan insanlar olmayı, Müslümanlar olmayı, müminler olmayı nasip eylesin. Allahu Teala bu ayetlerde tehdit ettiği, vasfetmiş olduğu kafirlerden olacağını olmayı e, olmaktan onlardan olmaktan bizleri korusun. O tür insanların e, eğer kalplerinde en ufak bir hidayeti arama düşüncesi niyeti olursa Allahu Teala onlara da hidayet yolunu göstersin. Allahu Teala biz müminlere hidayetin kıymetini bilmeyi ve o hidayete, o hidayet yoluna tabi olmayı nasip eylesin. Allah hepizden razı olsun. Ve ahur davana elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nabiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.